Muharebelerde düşmanla gazada, na kare vurur, zurna çalar, dep vurulur. olur. Bu bugüne kadar İslam, İslam memleketlerinde, İslam ordularında bu cari olmuştur. Bugüne kadar İslam'ın muhaf muhafaza ve müdafa eden Osmanlı İmparatorluğu'nun mehter alayları vardı. Mehter alayları yani bunlar çalgı çalarlardı ama çalgının bir bahkısı vardır, haram kısmı vardır hepsini birden haram diyecek olursak zina ile cımaı birbirine ayırmış olmayız. Cimaların zina aynı fiildir. Bir kadından bir erkeği iştirma eder ama birisi meşru, biri gayrimeşrudur. Tolga da böyledir. Bir kısmı meşrudur ki o nedir? Şehvedi hareketmesi, etmesi, insanları kötülüğe ve hayvana düşürtmesi mübahdır bu. Ama insanları insanları kötülüğe ve hayvanla teşvik ederse o git haramdır. İşte bu da birisi cina kısmı giyiyor, biri cima kısmı giyiyor, bu havluğun cima kısmı birdir fiilde. Birinde adam öldürürler, kısas lazım gelir. Birinde adam öldürür, gazi olur. Allah gazilerin atının nalından çıkan kıvılcıma yemin eder. Ama sofiliği bilmeden ben sofiyim diyen cahil insanlar bulunabilir. Tabii elbet ki bunu da düşünmek lazımdır. Yangın kılcından çıkar. Yani bir adam evvela taklit sonra tahkik eder. Şirkten devide gelir. Riyadan ihlasa vasır olur.